Bir kimseyi bir kimse, kimse zorla sevemez. Muhabbet, aşk insanların iradesinde değildir. İrade yüzüyle değildir. İrade külliyeledir. Mesela bir adam Allah'ı nasıl sever? Allah'ı kulu sevmeyince. Buna inancı yoktur. Evet, Allah'ı kulu sever. Sevdikten sonra kulun kalbi Allah'a döner. O Allah'ı sever. Ama bunun şartı vardır. Nedir? Kul Allah'a ibadet etmeye başlar. Bu ibadete beraber ki pek muhabbetli olmaz ama bu ibadet hakkın muhabbetini kuluncuna celbeder. Celbedince Allah kulu sevdiğini, kul da Allah'a sever. Acaba anlatabildim mi? Resul de böyle sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberi nasıl seveceksin? Evvela sümneti sebiyesine. Adetleri nedir? Neler yapmış? Ahlakı nasıldır? Bunlara riayet ederek onun ahlakıyla yürümek. Hatta hatta bu ayakkabı nasıl attığı yere öyle ayağını o şekilde yürümek. Görüyor musun İmam-ı Mali'ye bak ne kadar peygambere tabi olmuş. Ama kıyamet gününe kadar İsmi Rahmet'le yadırılıyor. Peygamberimizin hürmetine. Medine-i Münevvere ayağına ayakkabı giymemiş hiç. Resulullah'ın bastığı yerlere ayakkabı basarım diye. Hürmetsizlik olur diye. Medine şehrin içerisinde iyi bir zaman abdest bozmamış. Peygamberin bastığı yerde abdest bozarım diye. Hep Medine harcayın çıkarmış. Fakat i̇mam Malik ayağını böyle gezdiği için Medine'nin köpekler de Medine şehirde küslememişler. i̇mam Malik ayağı kirlenir diye. Yalnız ona mı? Hayır. Beşir Hatice öyle. Allah'tan, Bağdat ilahiyatında yaşamış. Serhoş kendisi evvela Serhoşmuş kendisi. Sonra serhoş olmuş. Evvela seri boşmuş. Sonra serhoş olmuş. Bir gece geliyor yolda. Mehane toplummuş oldu, çalgı salmış, topu bir paralarla ile gidiyken ayağı takılmış, yer düşmüş, yerde bir besmele şişeri görmüş. Top topak içerisinde okumuş Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya Rabbi, Allah'ın isimleri yere mi düştü demiş. Ağlamış, ağlamış, ağlamış, öpmüş başına koymuş. Kazandığı parayla gitmiş o besmeleyi temizletmiş, üzerine kokular sürmüş. Nereye koyayım diye ne? yutayım demiş, yutmuş. O akşam Allah-u Teala vermiş kendisine benim ismimi ali kıldın Beşir. Ben de seni ali kılacağım demiş. Ayağına ayakkabı giymezli Bağdat vilayetinde. Köpekler bir lafa Bağdat vilayetine Beşir hafirin sağlığında pisle demiştir. Ayağına boğuştururuz diye. O gün köpekler pis bilmişler. Eyvah Beşir öldü demişler. Beşir oldu ölmedi. Ağaçlar ölmez. Olur. Hayvan ölür. Allah! Halk ondan bilmişler. Köpeklerin pislediğinden bazı. Eyvah demişler. Beşir, oldu demişler, oldu. Allah'a bu buldu.